Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir bacımız soruyor, diyor hocam çocukları oruç tutturma yaşın ne zamandan başlayalım? Yani 3 yaşından mı, 5 yaşından mı, 7 yaşından mı oruca teşvik edelim? Ve diğer ibadetlere mesela Ramazan'da yani cemaat namazında yani teravihe ee, yende ne neyle meşgul ederim neyle teşvik ederim bunun e, dinimizde bir şeyi var mı yani Resulullah'tan gelen bir sünnet bu nasıldır Yapa, ya, ya, yapmamız lazım. Evet Allah razı olsun bu bacımızdan ee, güzel soru çünkü bu bacımız maşallah e, ne istiyor e, çocukları yetişsin Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği gibi yetişsin. Bir ana baba da mesuliyet altına girdiği için çünkü hepiniz çobansınız, sürünüzden mesulsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. O da diyor ki ben anaysam çocuğumu mesuliyetim altında yetiştirmem lazım. Çünkü ağac yaşı iken düzelir. Sonradan işlemez onu. Şimdi bunu bir, önce bir bilmemiz lazım ki çocuklara buluk çağına gelmeden oruç ferz değil, namaz ferz değil zekat ferz değil ve bütün ibadetler farz değil ama İslamiyet ne yapmış teşvik eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahih hadiste "Rufi al-qalamu an thalathatin." 3 tane üzerinden kalem kalkmış. Ne kalemi melekler yazıyorlar sağda solda. O meleklerin kalemi hala çalışmıyor o 3 tanenin üzerinde. "En mecnunin, mağlubin ala aklihi hatta yafiqah." Bir tane delidir aklı gitmiş hatta aklı başına kadar, gelene kadar o kalem yazmaz. Eğer gelmeden de gitse o kalem yazmaz onun üzerine. Ve annâ min bir de Biz uyumuş. Uykudayken kalem yazmaz onun üzerine. Yani sen uykuda elin bir yere vurdun, bir tane öldürdün. Sen e, e, kalem yazmazsın üzerine. Ama sen biliyorsun elinde bıçak uyumuşsun. Birden de yanında uyumuş. O ayrı meseledir. Ama bilmeden uyu, uyumuşsun, uykuda bir hareket yaptın, sen mükellef değilsin. Ve ansabiyyin, üçüncü de diyor, Ve ansabiyyin hatta yahtelime. Çocuk da diyor ki, hatta ihtilam buluk çağına yetişmese, kalem onun üzerinden kalkmış. Bu hadis Abu Dawud'da sahihtir. Ondan dolayı çocuğun üzerine oruç mükellef değil. Ama İslamiyet Ne yapmış? Dedik ağacı yaşı için, İslamiyet teşvik etmiş baba anlayı, çocukları neye, e, e, e, e, İslamiyet emretmiş baba anlayı, çocukları teşvik etsiler, oruç, namaz, ibadet, kılsılar neye, İslam dinine. Onun için e, düşman her zaman ne yapar? Çocukları elde etmek ister. Çizgi filminden başlar, okullardan, medyadan vesaire neden? Çocukça ne kaza kuparçı olardan kardır. Yoksa sen aklı selim oldu, herden şerri ayırdı, o zaman kendisi ayırır, sene bir şey kalmaz baba olarak. İşte baba, anne, mesuldür çocuklarını teşvik etçiler. Bu kardeşimizin dediği gibi İslamiyet'te bütün ibadetlerine. Oruca gelir için, oruca, alimler demişler, oruçta namazdan eşittir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl demişse yedi yaşında emredin olara, on yaşında döyün. Yedi yaşında emredin, on yaşında döyün. Kaç yaşında buluk olur çocuk? On bir, on iki, on üç, on dört ülkesine göre. Yani yedi yaşında biz çocuklarımızı orucu emrederiz. Beş yaşında da olsa ederiz. Bir şey olmaz. Hatta alimler bir kısmı diyor ki, Çocuğu teşvik edersin. Ha yönetim nasıl teşvik edersin? Ne yaparsın? Hatta mesela e, tam oruç tutamıyor. Yarım gün dersin tut. Beş yaşındaysa. Yarım gün tutturursun ona. Kahvaltı ettirsin önlerden sonra sen oruç tutacaksın. Akşam bizimle iftara kadar. Bu nedir? Teşviktir yavaş yavaş. Yedi yaşında oldu orucu tutturacaksın. İşte alimler bu konuda ne yapmışlar? Demişler ki namazdan kıyas etmişler bunu. O zaman ne yapacaksın? Vuracaksın. 10 yaşında döyeceksin. Ama döymek nasıl olur? İslami döymek acıtmadan, yüz, yüze vurmadan ee, korku döymez. Yoksa çocuk mukellef değil. Olmasa da olur. Ama sen ne yaparsın? Bu kadın, e, bacımız sorduğu gibi bu yaşta çocukluğu oruca teşvik edeceksin. Sahabeler ne yapıyormuşlar? Çocuklarını teşvik ediyorlar. Sahabeler diyorlar çocuklar ağlasaydı hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide bazı çocuklar ağlasaydı onlara bir oyuncak verirdiler. Oynatırlar, süstürürler. Ne oldu? Çin'den sonra tabi bunlar. Olurdu. Ne olurdu? Akşama kadar süstürürler oraları. Meşgul ediyorlar. Onlardan ilgileniyorlar. Bırakmıyorlar çocukla be. İlgileniyorlar. Masal söylüyorlar oraları. Gelin sizinle ilgileniyorlar. Ne olurdu ondan sonra? Çocuklar sabrediyorlar. Yavaş yavaş öğreniyorlar işte. Bir de çocuk ne kadar sabretse e, susa, susada, ağlasa bile o, o şevkı iftarda yaşadığı hepsini unutturur onu. Yarın bir de onu onunla teşvik edersin. Dersin bak ne güzel oturduk, dün yemek yedik filan oldu, ellen oldu, işte böyle oturduk, güzel oldu. Çocuk hoşuna gider. Evet eğer alimler diyorlar ki eğer o çocuk bünyesine oruç zarar veriyorsa olmaması lazım. Ama vermiyorsa ki cenelde vermez oruç olma, teşvik etme, ee, şarttır. Ama on yaşına yetişti teşvik etmek değil dövmek bile, korku dövmesi bile onu şarttır. Neden? Hatta o çocuk oruca kırılsın. Oruca öğrensin. Oruç kendisinden bir parça olsun. İşte böyle. Ama bizim bir günde babalarımız ne der? Ya çocuktur doktor demiş olmasın. Hayır öyle bir şey yoktur. Tam tersine. Yani biraz da yemek yememek büyükler gibi faydalıdır. Zaten 24 saat çocuklar yemek yiyorlar. Biraz da mideleri rahatlanır. Kendileri rahatlar. Onun için bir mahsuru yoktur. Ama çok bünyesi zayıf ise o ayrı. Yoksa normal çocuk ise baba anne teşvik etmesi lazım. Bu konuda gözyaşlarına bakmaması lazım. Öğrenmeleri lazım. Ve bunu deneyen arkadaşlar da benim dediğimi elhamdülillah anlarlar. İşte Resulullah zamanında da ashab Tabi'in alimlerimiz kitaplarda bunu yazıyorlar. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.